Sabır ne demektir? Nasıl anlamalıyız demişti? Sabır insanın e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ndan gelen bir musibete karşı veya Allah Celle Celaluhu'nun kendisine emrettiği ibadetlerde devamlı olmaya karşı ve yine e, Rabbimizin yasakladığı günahlara karşı dik durması, e, onlara girmemeyi için girmemek için kendi nefsiyle mücadele etmesi, nefsini hapsetmesidir sabır. O zaman sabrın üç çeşidi var. Yani biz sabır denilince aklımıza hemen işte bir insanın başına musibet gelir. Ona karşı feryat etmez, şikayetçi olmaz Cenab-ı Hakk'a karşı. Çeşitli musibetler olabilir. Bu sabırın bu çeşidi aklımıza geliyor. Halbuki sabrın iki çeşidi daha var. Şimdi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bize bazı günahları yasaklamış. Mesela biraz önce sorduğunuz soruda o da bir günahtı. Onu da yasaklamış yalanı bize. Ve nefis devamlı insanı günaha teşvik ediyor. O günahları işlemek için insanı e, sevkiyatta bulunuyor. Bir insanın o günahları işlememek adına dik durması, yaklaşmaması da sabırdır. Ve yine Rabbimiz Celle Celaluhu bize namazı emretmiş, ibadetlere emretmiş ve erdemli olmayı, ahlaklı olmayı emretmiş. Bir insanın ahlaklı olabilmek için, ibadetlerinde devamlı olabilmek için yine... E, dik durması, bunlara karşı devamlı olması da bir sabırdır. O zaman üç çeşit sabır vardır. Musibetlere karşı sabır, musibetlere karşı sabırın ikincisi e, insanın e, günahlara karşı kendisini teşvik eden şeylere karşı sabretmesi, günahlara girmemesi ve yine ibadette sabretmesidir. Bu üç çeşit sabırı e, insanın e, sabredilenlere e, vaat edilen mükafatı elde etmesi için e, bu üç çeşit sabrı da yerine getirmesi uygun olur, gerekir.